Açık Günün en önemli haberi belki de yılın hatta 10 yılın en önemli haberi diyebiliriz. Küresel ormansızlaşma olayıyla ilgili çok önemli bir haber yer aldı. Ve yeryüzü 2000 yılıyla 2012 yılı arasında muazzam bir miktarda bir buçuk milyon kilometre kareden fazlalık bir alanı orman alanını kaybetti. Sadece 12 yıl içinde. 650 bin gözlem yapan şey var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Maryland Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma bu açıkçası. Ve ardından da Google'ın bu haritalandırma hizmeti kullanılarak daha görsel hale gelmiş. İyi ki de gelmiş ki e, Türkiye'deki internet sitelerinde ve gazetelerde bile görebilmek mümkün oldu. Yoksa sessiz sedasız geçecekti belki de. Evet yani e, Landsat 7 uydusunun çektiği 650 bin uydudan çekilmiş fotoğrafı kullanıyor Google Earth yararlanıyorlar ve 2000'le 2012 yılları arasında sadece 12 yıllık bir süre içinde göz açıp kapayıncaya kadar bile diyemeyeceğim kadar jeolojik açıdan bakıldığı zaman bir kısa süre içinde dünya genelinde yaşanan ormanlık alan kaybını gösteren interaktif bir harita yayınlanmış durumda bunu da çok saygın Science dergisinde yayınladılar Yani mesela e, oldukça ilginç görselleri rastlayabilmek mümkün. E, sadece ben Endonezya'daki bu orman kayıplarıyla da alakalı bir video gördüm. 2000 yem yemyeşilken Endonezya adalarındaki bir tane adam ismi yazmıyor burada. Riyahu adası özür dilerim yazıyormuş. Yemyeşilken 12 sene içerisinde tamamen kıpkırmızı hale geliyor. Bu kırmızı çizgilerde, kırmızı noktalarda oradaki ağaç kesimlerini ve ağaç kesimden ötürü yok olan yeşil alanları gösteriyor oldukça trajik görüntüleri rastlayabilmek mümkün. Tabii Türkiye'nin son günlerinde Türkiye'ye geçmeden hemen şeyi de söyleyelim. Yani çok o kadar hızlı değişen ve dönen bir dünyadayız ki insan ne diyeceğini bilemiyor. Biz cuma günü buradan açık gazete programında söylemiştik. Amazon ormanlarında %de yi8'lik bir kayıp var bu 11-12 yıl içinde diye dehşet içinde söylemiştik bunu ve e, o haber şimdi bunun içinde bu yeni okuduğumuz küresel ormansızlaşma haberinin içinde şöyle geçiyor Brezilya başarılı bir şey uygulamaya geçti deniyor ve önce 2004 ile 2012 arasında, Ormansızlaşma özellikle Yeryüzünün en önemli Önemli sayılan Ormanlarından sayılan Bütün dünyanın da akciğerleri Diye tanımlanması klişe olmuş olan Amazon ormanlarında Azalma, kesme Yakma Ve başka sebeplerle yok edilme Azaldı deniyordu Fakat Ağustos 2012 ile Temmuz 2013 arasında Yüzde 28 gibi Yani dörtte birden daha büyük bir şeyin üçte bire neredeyse yaklaşan bir perişanlık var ve bunu doğrudan doğruya hayvancılık için insanlara et, hamburger vesaire yensin diye yesin diye yem sanayinde kullanılmak üzere açıldığı belirtiliyor. Ve bu kereste tüccarlarının Ve orta çiftçilerin feci bir hale gelmesine yol açıyor ormanları. Şimdi e, Bolivya'da da felaket bir durum var. Görüldüğü zaman soya üretimi ve gene hayvancılık büyükbaş hayvancılık yapılması için yani 2000 ile 2005 arasında %10 dört onda dörtlük bir artış olmuş Bolivya'da. Bu da şeyin Bolivya'sı işte. Moralesin. Moralesin evet. yani yerlilerin ilk defa tarihlerinde 500 yıl sonra Christoph Colombo istilasından beyaz adamın istilasından İspanyolardan conquistadorlardan sonra ilk defa ülkenin gerçek ahalisinin başa geçtiği bir ülkeden bahsediyoruz ama böyle olmuş. Yani evet, aynı zamanda sosyalist bir jargon da hakim bu politik iklimi. Ve evet, burada da soya ve büyükbaş hayvancılık büyük iki temel sebebi olarak. Sonra Alaska geliyor Alaska'ya gördüğü zaman insan ne yapacağını şaşırıyor. Kıp kırmızı, kırmızıyla gösteriliyor kesilen yer. Son 12 sene içerisinde kesilen yer. Evet. Böyle o kozalaklı Ağaçlar, çam ağaçları. Bu Rusya kıyılarında ağaçlar, ka evet. Kanada kıyılarında bulunan bölgeler. Kıpkırmızı görülüyor yukarıdan bakıldığı zaman. Kanada'da o kadim ormanlar, Boreal ormanlar deniyor. Saskatchewan, yerlilerin bulunduğu Saskatchewan eyaletinde kıpkırmızı bir küme ışık olarak görünüyor. Tarım, madencilik ve tabii yol. İnşaatları görülüyor. Britanya'da çok ilginç aslında. Hem Galler'de hem İskoçya'da 2000 ile 2012 arasında çok ciddi bir ormansızlaşma varmış. İngiltere'de öyle. Fakat daha az. Britanya şeyden, Galler'den ve İskoçya'dan daha az. Çünkü zaten İngiltere çoktan kaybetmiş. Epey geçmiş da, olsun geçmiş diyoruz. olsun. fakat çok ilginç bakıldığı zaman şey de görünebiliyor ulusal parklarda mesela Yorkshire Dales diye adlandırılan ulusal parklarda da kırmızıları görmek mümkün Fransa'da da Avrupa'da Klaus hortumu e, tamamen land e, ormanının yok edilmesine bağlı Çünkü büyük ölçüde deniyor Bordon'un güneyinde kıpkırmızı görünüyor tepeden bakıldığı zaman. Mavi ışıklarda burada bakıldığı zaman e, yeniden ormanlaştırma çabalarına yer veriliyor. Senin dediğin Endonezya geliyor sonra sırada belki de dünyadaki en korkunç evet, evet. şu anda diyor ama gerçi Brezilya ile kapışırlar. Ama Brezilya'da biraz da malzeme bol ya ondan ötürü seyrek görünebilir ama Endonezya tamamen kıpkırmızı biraz önce belirttiğiniz o kırmızı noktaların tamamı 12 sene içerisinde ortaya çıkıyor. Evet işte palmiye hurma plantasyonları var ve bu dünyanın en büyük zaten karbon emisyonu salımı yapan ülkelerinden biri haline getirmiş durumda Endonezya'yı ülke. Aynı miktarda Brezilya ile aynı miktarda kaybediyor. Ama 4'te biri oranında. Rusya'da tamamen önümüzdeki 10 yıl içinde tamamen... ...Rusya'nın uzak doğudaki o kadim ormanlarının tamamen biteceği 10 yıl içinde tahmin ediliyor. Beijing ormancılık içinden yapılan üniversitesinden bir araştırmada... Kamboçya ve Vietnam'da ve Avustralya. Hadi Türkiye'ye geçelim. Heyecanlanmaya başladım. Yani şeyi de söyleyelim. İlk defa dünyada bu küresel, yüksek çözünürlüklü ve şeyden yapılmış ölçüler, bunlar ölçümler uzaydan. Ve durum facia. Amerika'da sadece Amazon'un yıkımı, Amerika'da yağmur yağ yağmurları %50 Amerika Birleşik Devletleri'nde %50 azaltıyormuş. Onu da söyleyelim. Moğolistan'a eşit büyüklükte bir şey gitmiş. Yani binlerce, yani şöyle de bir şey veriyorum, son bir şey. 2000'den bu yana e, 50 futbol sahası yok oluyormuş. Her dakika her dakika. Şimdi tam yarım saattir. 30 dakikada 30 kere 50 1500 mü? 1500. Evet. Futbol sahası gitti mesela. Siz konuşurken. Evet. Neyse yani korkacak bir şey yok. Sonuçta Türkiye'de böyle bir durum söz konusu değil. Ee, Sayın Orman ve Su İşleri Bakanı e, Veysel Eroğlu 11 Kasım'da bir açıklama yapmıştı. onda hatırlamak gerekirse bütün dünyada ormanlık alanlar azalırken Türkiye'de ormanlık alanlar artıyordu. Yani bütün dünyanın tam tersine dünya gider Mersin'e biz gideriz tersine şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ve bu konuyu sormuş aslında bugün köşesinde Pınar Eyünç. 10-15 yılda Türkiye'de ağaç sayısının 3 katına çıktığını hakikaten gören ya da hisseden var mı diye sormuş. Ve ondan sonra hafta cuma günü Başbakan Erdoğan'ın çevreciyiz, çevirici, çevrecinin daniskasıyız, çevreciyiz beye uzanan agresif ibresini 5 milyon üniversite öğrencisi için 5 milyon filan türünde kampanyaya nasıl çevirdiğinden bu dönüşümden biraz bahsetmiş. Ve biraz önce sizin de aktardığınız Google Earth tarafından da görüşselleştirilen... Bu araştırmaya yer vermiş ve Moğolistan kadar ormanlık arazinin kesildiğinden bahsediliyor. 2010 2000 ve 2012 yılları arasında. Ve Veyseleroğlu'nun demeçlerine de aynı şekilde yer vermiş. Şu kadar fidan diktik, şu kadar yaptık, şu kadar ettik diye demeç, devam eden demeçlerine. Ve bunları gitmiş orman mühendislerine sormuş. Besim Sertok'a sormuş ve Ahmet Demirtaş ve Yücel Çağlar'ın da konuyla ilgili yazılarından faydalanmış. Şöyle sonuçlar çıkıyor belki kısaca özetleyebiliriz onları da. Öncelikle bir yerden kesilip başka bir yere ağaç dikmek ormanı ağaç tarlası yerine koyan böceklerin yosunlu ekosisteminden yok sayan bir zihniyet olduğundan bahsetmiş. Ve çok açık ki misal sarı yerdeki erozyonu Çatalca'da giderek önlemek mümkün değildir. Giden gittiği için yerinde kayıp olarak görülüyor ama bu görülmüyor demiş. Kesilenleri yerine bazen fidan bazen yetişkin ağaçlar dikiliyor. Belli boya kök yapısına yaşa gelmiş ağaçların yerine fidan dikmek aslında 30-40 yıl Kaybedilmesi demektir diyor bu ormanlık arazinin ortadan kalkması babında. Asıl çevreci biziz be diye kaba bir dil kullanan Erdoğan'ın söyledikleri çok doğru değil. Başlıyor. Ve yüzde kaçının tutulduğuna dair dikilen fidanların yüzde kaçının tutulduğuna dair elinde, elde herhangi bir envanter yokmuş. Ya şey diyor tamam belli koşulları hais ağaçları taşımak mümkün. Ama bunun da yani hangi mevsimde hangi ağacı taşıyacaksınız, nereye taşıyacaksınız bunun toprak yapısı nedir bunları bilmek lazım. Öyle tuttuğunuz gibi ot dormandan alıp götürüp başka bir yere dikmeye çalışmak pek mümkün değil diyor yazısında. Ya da bunların ne kadarını tutulduğunu o ağaçların yaşamaya devam ettiği bilinmiyor deniliyor. şeffaflıkta da yok zaten. Evet. Içinde. Refüj düzenlemeleri de ayrı mevzuymuş. Hani o sürekli o refüjlerde yapılan çalışmalar var ya orada da güzel görünmesi için kısa ömürlü fideler tercih ediliyormuş. Ve Örneğin İstanbul'da diyor belediyenin yan kuruluşu olan ağaç ağaçı dışında bir firmanın ihaleye girmesi de <gülüyor> neredeyse mümkün değilmiş. Şeffaflık bu durumda da geçerli aynı şekilde. Evet gri binalardan grilik yeşilden özgürlük doğar demiş Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Ankara Gazi Üniversitesi'nde Gölbaşı arasında bir fidan dikim töreninde ama bu çok inandırıcı olmadığı gibi her öğrenciye bir ağaç kampanyasının Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın başlattığı da aynı şekilde Çünkü Google Earthte İstanbul içinde çok ciddi bir orman kaybı aynı araştırmada Türkiye için bakıldığında da Türkiye'nin de 2000 yılından bu yana büyük oranda orman kaybı yaşandığı görülebiliyor. Bu hürriyet de almış bunu. Son 12 yılda özellikle İstanbul'da kapsamlı ormanlık alan kayıplarının yaşandığının görüldüğü haritada Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinde de kısmi ormanlık alan kayıpları dikkati çekiyor. Hiç bunun tartışılacak bir namacım yok. Doğru değil bu söylenenler. Ve şuna da dikkat çekmek lazım Pınar Önç'ün son olarak yazısına dönmek gerekirse. Mesela ormanlık bir alanı tahrip oldu. Oraya bir ağaç diktiniz, bir fide diktiniz. Ama bir 3 sene sonra o fide öldü, yaşamadı. Onun yerine tekrar başka birini diktiniz ve sürekli bir sirkülasyonu devam ettirdiniz. Bunlar hanenize 1 ağaç, 2 ağaç, üç ağaç, dört ağaç Böyle olarak yazılmaya devam ediyor. Yani sadece Amazon'un... Sadece sayı olarak tabii ki. %50 yağmurları keseceğini Amerika Birleşik Devletleri'nde düşününce... Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde kesmeyecek tabii. Amazon'daki ormanların e, yok oluşu Türkiye'dekileri de kesecek. Yeryüzünün bütün bölgelerindekileri de etkileyecek. E, böyle bir hesap yapmak gerekiyor. Evet, yani böyle bir iklim içerisinde, bunların konuşulduğu bir dönem içerisinde... ...Türkiye'de ormanlık alan artıyor demek de gerçekten ABES'te iş, iştigal ediyor galiba. <gülüyor> evet, Pınar'ın ölçü tekrardan o sorusuna geri dönmek gerekirse... Gerçekten de son 10-15 yılda Türkiye'de ağaç sayısının 3 kata 3 katına çıktığını gören ya da hisseden var mı? Evet, şimdi bu konuları devam ettireceğiz. Hayyan Hay Tayfun'un da yardım seferberliğinden bahsedeceğiz. Açık gasta. Şu anda da bakıyorum. 5250 hatta 5300 futbol sahası büyüklüğünde orman kaybetmişiz. Programın başladığından bu yana. Net hesap. Evet. 5250. Evet. Yani 9.45 itibariyle bakarsak öyle. Bu, bu çok her an, her dakika 50 futbol sahası büyüklüğünde orman yok oluyor. Dünya ormanlarının da %10'unun Sadece son 12 yıl içinde yok oldu. Yerine dikilenlerin ise bu, bunu ta, şey yapılmasından çok uzak oldu. Ta, telafi etmesinden çok uzak olduğunu gösteren çok önemli araştırmalar. Bu araştırma yerine... aslında size bu sözleri söyleten araştırma Amerika Birleşik Devletleri'nde Maryland Üniversitesi'nde yapılan ve e, Science dergisinde en e, saygıdeğer Bilim dergisi Science'da yayınlanan bir makalenin sayesinde olmuştu. Ve bu makalenin sonuçları da Google'ın e, haritası üzerinden görselleştirilmişti. Ve en cehennemi e, durumu yaşayan ülkenin de Endonezya olduğundan bahsediliyordu. Ondan sonra Gökşen'e bağlandık ve Gökşen'le Avustralya'nın bu kömür tutumundan bahsettik. Abbott hükümeti e, bir kömür, 2de iki e, iki, ikinci olarak da göçmen politikasıyla beraber e, göz önünde bulundurularak ön plana çıkıyordu ve bu konuda çok sıkıya alacağından bahsediyordu Endonezya'dan yani dünyanın en fazla orman kaybeden ve dolayısıyla gıda ve suyunu kaybeden ülkesi olan Endonezya'dan gelen göçe engellemeye çalışıyordu Ebot yaktığı kömürlerle beraber bunun finansmanıyla beraber bununla alakalı ilginç bir haber daha çıktı e, son yayınlanan son sızan belgelere göre Edward Snowden'ın son sızdırdığı belgelere göre Ee, Avustralya hükümeti daha doğrusu Avustralya gizli servisi Endonezya başkanı Yudo Ho'nın yut hooyon yut Honoyonnun telefonlarını kendisinin ve eşinin telefonlarını da dinliyormuş Endonezya'da derhal bir açıklama talep etmiş Avustralya'dan. ve eğlenceli ol olacak her şey benziyor. Evet her şey birbirine bağlı trajikomik Aslında yalnız yani Yeni dikilen ağaçların kapladığı alan 800 bin km2 sadece ve toplam halbuki 2 milyon 300 bin km2 kaybolmuş. Sadece 12 yılda ve aradaki 1,5 milyon km2'den fazla kayıp alan atmosferdeki muadil ton kadar olduğu söyleniyor. Yani iki Türkiye büyüklüğünde bir alan sadece 12 sene içinde ya da Batı Avrupa'yla nitelendiriliyor. Hani Almanya'nın İngiltere'ye kalan olan kısmını alın. Orası evet. kadar bir ormanlık arazi son 12 yıl evet, içerisinde kaybolmuş. 16 milyar ton karbon salınmış oldu. Durdurmak diye yavaşlatmak şöyle dursun 4 nalı alabildiğine giden mahşerin atlıları halinde devam ediyor. Çok e, dünyanın yok oluşuna giden Çok önemli bir nokta. Aynı zamanda e, yerel düzeyde de incelenebiliyor harita. Çok ilginç. Yani muhakkak onu bütün dinleyicilere de tavsiye ederiz. Bakmalarını Türkiye'nin de 2000 yılından bu yana büyük orman kaybı yaşadığı görünüyor. İstanbul başta geliyor ama bütün bölgelerde, Karadeniz'de, ormanlık bölgeleri, Ege ve Akdeniz bölgelerinde de alan kayıpları kırmızı kırmızı yanarak gösteriyor. Durum Çok vahim. İsterseniz şimdi kalan vaktimizde 8 dakikalık bir vaktimiz var. Bunu sonuçlarından bahsedelim. Bir dünya turu yapalım. Vietnam'la başlayalım istiyorsanız. Vietnam'ın orta kesiminde etkili olan aşırı yağışlar 1999'dan bu yana görülen en şiddetli ser felaketine yol açmış. Ve benim en son aldığım e, bilgiye göre 34 kişi hayatını kaybetmişti. Doğu Çevre'lerin internet sitesinde var bu. E, bu Bölgede kara demir ve havayolu ulaşımı durma noktasına gelmiş birçok ev. Yüz binden fazla ev. Birçok evde de yani tanımlaması şey güçlü olmuyor galiba. Yüz binden fazla ev, sular altında kalmış. Evet ben 98 binde bırakmıştım. Demek yüz bini aşmış durumda. Evet. Yani 80 bin kişi tahliye edilmiş de... bölgeden. Kaçırılmış yani. Bu sel sularından. Bu sadece şey yani. Vietnam'la ilgili bir şey Evet Artık rahat bir şekilde oturup böyle Dünya genelindeki haberleri Kahvelerini kahvemizi içip de bakabilmek de Mümkün olmayacak ee, Robusta cinsi kahvenin önde gelen e, Üreticisi Vietnam Ve kahve hasadında vurmuş Bu sel felaketi Bunun da etkilenmesi bekleniyor kahve de mi içemeyeceğiz şu ağız tadıyla? E, evet evet bu sene içerisinde çikolatadan bahsetmiştik kahve. Zaten gıda, buğdaydan da bahsediyorduk. Ağız tadımız e, Bu arada e, zaten gıda fiyatlarının yükselmesi e, yüzünden de çok büyük ölçüde orman kesimine büsbütün hız veriliyor. Çünkü gıda içinde yer açılacak hayvancılık yapmak için falan. Böyle bir kısır döngünün Dik alasından bahsediyoruz. Bu arada Filipinler'deki başkan da Tayfun'un mahvettiği Takloban kentinde kalmaya karar vermiş. Benim niye Kino? Bir tek bina yok ayakta aslında Takloban'da. Fakat ben de orada kalacağım demiş. Guardian'ın bildirdiğine göre Tanya Branigan'ın haberi kalacağım. Durum iyileşene kadar demiş. Ve sayı da E, önce 10.000'den fazla denmişti. Bütün sarsılmıştık. Bu e, haber veren e, polis yetkilisini görevden almışlar. <gülüyor> Lüzumsuz e, panik yaptı diye. Fakat sayıda e, Hayyan ya da e, orada bilinen adıyla yolanda da ta, Süper Tayfun'un'dan ölüm şeyde 4.000'e vurmuş. Pazar günü itibariyle 3.974'tü sayı. Ve yerinden olan insan sayısı ne kadar? 4 milyon insandan bahsediyoruz ee, yani tam dünyanın zaten en yoksul ülkelerinden biri ama madencilik faaliyetlerinden de dolayı olduğunu biliyor musun çok Hayır. iyi ölçüde yani iki ikili etkisi var bu e, Hayyant Tayfun'un vurmasının Filipinler'de birisi e, yoksulluk tabi tedbir alamıyorlar sağlam binada yapamıyorlar altyapı filan İkincisi de çevresel bakımdan mahveden madencilik operasyonları. Çok büyük sayıda varmış ve zaten %40'ı son 80 sene içinde gitmiş zaten bütün o yerleri tutacak, toprağı tutacak olan ormanların. Yani Amerikan ve Kanada şirketleri hem kereste hem e, pek çok yerde Leyte başta olmak üzere. Leyte ve Mindana odalarındaki oraları vurdu zaten. Leyte'yi vurdu mesela esas olarak. Ama işte bütün o ormanları e, ortadan kaldırıyorlar tabii. Evet. Yani 4 milyon demişken geçtiğimiz hafta 4 milyon işçiyi sınır dışına etme kararı olan Suudi Arabistan'dan gelen bir haber var. Fakat bu sefer işçilerle alakalı gelen haber Yani haber işçilerle alakalı değil doğrudan iklimle alakalı sel varmış başkent Riyad'da geçtiğimiz e, akşam saatlerinde başlayan sağanak yarışlara bile okullar ve üniversiteler tatil olmuş bu normal bir prosedür fakat gelen fotoğraflara baktığınız zaman Ee, arabanın boyunun ortasına arabaların boyunun ortasına gelen bir selden e, bahsediliyor. Zaten altyapı çalışmalarının da uygun olmadığı bir coğrafya burası galiba. Evet. Suriye, Suriye Arabistan. Arabistan'da öyle. Uman'a Umman geçelim. Körfez ülkeleri. Bir ölü var şimdilik. Gulf News.com'dan aldığımız bir haberle evet. Bir ağaca tutunarak bir işçi çalışıyor. Gene tabii olan Kesinlikle yoksullara, emekçilere oluyor. Hiç şüphesiz öyle yani. Birisi dallara tutunarak kurtarmayı başarmış, öbürü tutunamamış ve gitmiş. Haber böyle geliyor. Gulf News'dan haber. Birleşik Arap Emirlikleri'nde vurmuş bu aşırı yağışlar. Gene aynı görüntüler mevcut. E, arabalar, son model arabalar simsiyah bir suyun içerisinde gitmeye çalışıyorlar. Şarja, Fucayra, Rasel, Hayma ve diğer emirliklerin diğer kısımlarından. Evet. Bu da 80 milimetreye mm kadar bulabilmiş bazı yerlerdeki yağışın oranı. Evet. Vietnam'ın sulağı... Kaçtı son ölü sayısı? 36 mı dedim Vietnam'dan? Yani Asya'dan Orta Asya, Orta Doğu'dan Asya'ya Oradan Bengal Körfezi'nde de çok yoğun bütün kanalizasyon sisteminin iflas etmesine yol açan bir şey olmuş. Burada gün boyu büyük bir ağır şey yağmur verişen etmiş ortalığı. Oradan Avrupa'ya geçelim istersen Asya'dan giderek Ortadoğu'dan da geçtik Avrupa'ya. Avrupa'nın kuzeyine geçelim. Avrupa'nın kuzeyinde eee Norveç ve İsveç etkisi altına alan büyük bir kar fırtınasından bahsediliyor. Bununla alakalı çeşitli e, uyarılar yapılıyordu. İsim de verilmiş artık o. Bunu ilk defa duyuyorum epey bir süreden beri. Hilde fırtınası Kuzey İsveç'i tehdit altında tutuyor diye bir haber var. Evet, asıl etkisini bugün gösterecekmiş bu fırtına da. Evet, şey de eee orta Amerika'ya geçelim Ben oradan. de hangi kıta kaldı diyecektim Amerika yani, Birleşik Devletleri Amerika kıtasında çok önemli şeyler var Midwest denen bölgede felaket, hortumlar tornado denen kasırgalar katil Eski. kasırga olarak nitelendiriyor şimdiden 5 kişi hayatını yitirmiş evet. 40 kişi yaralanmış ve fırtınadan 100 milyon kişinin etkisi, etkilenmesi bekleniyormuş Nasıl, ne kadar korkunç rakamlar olmaya başladı bunlar böyle. Yani. Evet, evet. Yani sürekli olarak bu şekilde. 100 milyon yani. kişi ve 70'ten fazla hortum meydana gelmiş bir gün içerisinde. Evet. İll eyaletinde. Illinois eyaletinde. evet 53 milyon insanı tehdit ediyor diye bir dakika. ben de 100 gibi. milyon varsayen Türk'üm. Öyle Evet, evet. Çok acayip. Yani tümüyle dünyaya hakimiyeti altına almış durumda iklim değişikliği ve zengin ülkelerin de hayyanın kürese ısınmayı bu hale getirmesinden dolayı bütün öfke tabii hiçbir bu konuda parmaklarını bile kıpırdatmadığı söylenen zengin ülkelere yönelmiş durumda öfke, öfke ve gazap. Guardian'ın haberine göre John Vidal'ın tecrübeli Varşova'dan bildirdiğine göre Observer, Dünkü Guardian'da Observer'da altında çıkıyor. E, çok büyük bir e, Filipinler e, bayağı e, atağa geçti ve zengin ülkeler ne cevap vereceklerini Tartışmaya çalışıyorlar diye ayrıntılı bir haber var. Ama böyle ve... Evet sonra... yani dünya aşırı sıcaklıklar içinde kavrulup bu sel arasında e, boğulurken bir yandan da fırtınalarla uğraşıyor. Ama Türkiye'ye baktığımız zaman bir problem yok. Evet. Türkiye'den tek, şey yerli yerde değil de mi? Evet. En iyi tabii. çevreci Türkiye be. Aynen öyle başbakan öyle demiş iceberg yani bir buzdağda Singapur büyüklüğünde artık ülkeler büyüklüğünde buzdağlarının kopmasından bahsediyoruz o da Antarktika'dan kopmuş yeni ve Temmuz'da kopmuş aslında. Şimdi ama açık denize doğru Güneyden gidiyormuş. kopmuş yani. Evet güneyden kopmuş. Sürekli haberleri kuzeyden veriyorduk ama bu güneyden kopmuş ilginç evet. olmuş. Ve önemli bu 700 kilometre kare. Baktım Singapur'un aşağı yukarı büyüklüğü o. Öyle bir ülke dolaşıyor denizlerde. Deniz yollarını etkileyebilir deniyor. Mesela bir an önce erimesini bekliyorlar herhalde. Açık gazete.